İyi akşamlar, 94.9 açık radyodayız. Ben Timuçin Oral. Dünyanın bu akşamki son halinden merhaba, ben Engin Geçtan. Bu akşam karşımızda Burcu Ku, Tolga Dizmen aramızda yok ayrılığa katlanamadığı için Gidiyoruz gitmeden önce genel olarak dünyanın haline ne diyorsun kim için? E, kaotik diyorum. Bu son e, programımız ve şimdi bir de dünya ne hali diye düşününce hakikaten e, zaman zaman iyi ki bu e, bunları gördüm ve bunları yaşıyorum diyorum. Zaman zaman acaba biraz daha sakin olduğu dünyanın devirleri yaşasaydım nasıl olurduyu da merak etmiyor değilim doğrusu kendi adıma. Siz nasıl yaşıyorsunuz? Ee, bu o, bana çok yerinde geldi bu merak. Hı hı. Ee, örneğin e, 1950'leri genç kuşaklar Golden Fifties diye bir isim takılmış öyle anıyorlar ve ...bir iki kere bana soruldu... ...Golden Fifties nasıldı diye... ...dedim ki yani... ...Fifties... ...Ellili 50 yıllar yani... ...hoştu... ...ama bir gün gelip de... ...bunlara dönüp bakılıp... ...altın yıllar deneceğini biz o zaman... ...bilmiyorduk sanki dünya hep öyle ...akacak gibi geliyordu... ...şimdi o bakımdan... Sanki kendimi şanslı addeder gibiyim birçok şeyi birden görmüş oldum yani dünyanın o halinde, bu halinde. Şanslı zaman nedeni zamanla olan ilişkim açısından. Çünkü zaman sanki kendiliğinden aktı geçmişte. Hı hı. Şimdiki gibi iteklenmiyorduk arkadan. Gerçi evet, ben tamam. ona izin vermemek için elimden gelen her şeyi yapıyorsan da zaman zaman ipin ucu açıyor tabii ama. Ee, ve bugün bu o hıza diyeyim, itekleyen hıza, iyi direnmemin gerisinde e, eski yılların olduğunu düşünüyorum. Ve kendi kendime cepten yiyorum ben biraz diyorum. Evet, yaşanmışlığı e, hissederek bugün muyor? Evet, haklısınız. O geldi. Bir de benim şeyim yoktu. O benle ilgili bir an. Yani bundan sonra ne olacak diye e, denetleme eğilimim yoktu. Gelir. Hı -hı. Yani hep böyle ola geldiği için. Evet. Diyorsun. Sonradan sonra bundan sonra ne olacağı öğrendim orta yaşa yaklaşırken. Hı -hı. Hiç hoşuma gitmeyerek tabii. Evet dünyanın hali e, diye bakınca bazen kaygı duyuyorum e, bu, bu koşuşturma ve e, şimdi kulakları çınlasın açık gazetedekilerin e, işte bugün yine haberlerde vardı. E, işte deniz suları şu kadar yükseldi şu kadar ada deniz altında kalacak vesaire küresel ısınma böyle bakınca hakikaten can sıkıcı bir yandan ama bir yandan da teknolojinin bugün geldiği noktada e, yapabildiğimiz şeyler baş döndürücü haberleşme adına ya da e, e, bilgi akımı adına e, bunlar da çok hoş bir yanıyla ama her şeyin bir bedeli var tabii değil mi? E, gerçekten de öyle her şeyin bir bedeli var e, tabi ee, geçmişe bakıldığında e, o kendiliğinden akan yaşam içerisinde e, bir şeyler bugünkü ölçütlere göre bakıldığı zaman eksikmiş gibi görünüyorsa da o zaman mı eksikti bugünün mü fazlası var tartışılabilir. Değil mi? Bir de ayrıca bugün olan her şey yani insan ve insan yaşantısı adına teknolojiyi karıştırmazsak. E o günde olduğuna ve yapıla geldiğine göre, insan var olduğundan evet. itibaren, e, yani eksiklik çok görece bir şey, kavram. Ee, şimdi tabii geçen gün şeyi astılar, ee, Amerikan sefaretinin karşısında zannediyorum TRT binasına asılda. Çünkü TRT güvenlik görevlileri de, görevlilerinden biri de şeye katılmış, Greenpeace. Hı. ...eylemine katılmış. Ee, iklim katili George W. Bush... ...diye bir... ...büyük... ...Hosel bilmiyorum gördüm televizyonda. Ben asıl canlı haberdardım da ha, görmedim. Zaten haberdardım hı. Ben gördüm, ben haberdar değildim. Ama... E, ...şimdi... ...benim çok üzerinde durduğum bir şey. Çünkü... E, ...politikada bile eskiden kendine göre bir etik vardı. Yani bir devlet, dünyanın büyük devleti Osaka'da, e, belki yıl bu o sözleşmeyi imzalar yani şeyi e, toksik küresel ısınmaya neden Sebastik. olan gazlar diğer toksik gazları %25 oranında azaltacağız diye bir belgeye e, imza atar. Ondan sonra da bunu geçiştirir geçiştirir ve yönetim değiştikten sonra hayır ben buna uymayacağım derse Tabii e, gidiş çok iyi görünmüyor. Yani e, ben e, hatırlarsın konuşmalarımda, meslektaş konuşmalarımda bu o, e, Newton fiziğinin e, hmm. evreni e, cansız bir makine gibi görmüş olmasına ve bizi de buna şartlandırmış olmasına e, biraz tepki veren konuşmalar yaptım. E, çünkü... E, biz doğadan koptukça onun yerine üst sistemler geliştirdik ve e, ama öbür taraftan da sanki bu üst sistemleri biz ya yaratmamışız da evet, onlar bizim yani... yazgımızmış gibi davranmaya da başladık yani bizim sanki hiç katkımız ve sorumluluğumuz yokmuşçasına davranmaya başladık. E bugün biliyoruz ki e, yani gerek kuantum mekaniğinin gerek işte şimdi bu, Budizm'de Lao da var. Yani insan dramının aslında hem seyirci hem oyuncu olmasından kaynaklandığı şeklinde hı hı. ki görüşlere geri dönülüyor. Atom altı parçacıklar parçacıklar var olamıyorlar ancak ilişki içinde var oluyorlar. Hı hı. Ve ancak bu ilişkiler ağı içinde sonsuza kadar giden bir ilişkiler ağı içinde bir Evren oluşuyor Biz bunu e, yani Descartes'den bu yana demeyeyim ya da Newton Fisin'den bu yana demeyeyim galiba aslında Sokrat'tan başlamış diye yazılıyor şeyde yani yaşananlar yaşayanlar dünyası ile ideala dünyası diye bir ikili bölü yaratılmış evet, evet. halbuki ondan önce antik Yunan'da varlıkların birliği diye bir şey varmış bugün buraya geri dönmek isteniyor ama isteniyor isteniyor <gülüyor> evet, Latin söylüyor solamente una vez. Evet geçmişte olup bitenleri bazen bakınca e, bugünden çok farklı gibi görmüyoruz. Bununla birlikte geçmişle ilgili başka türlü problemler yaşanıyor o zaman zaman. E, dışarıda da konuşurken ben arkama dönüp bakmam. ...sözünüz üzerine bana cariştirdikleri... Yani o, ona evet bir meslektaşımız çok acımasız diye tepki verdi ama... Evet. E, ...ben e, bu sözü söylerken e, geçmişe değer vermiyorum anlamına gel, gelmiyor. Hı hı. Ama bugünden kaçmak için geçmişi kullanma eğiliminde olmadığımızı zannediyorum. Hı hı. Geçmişe ağıt yakmak da var tabii bunun içinde bir parça değil mi? O bende yok. Hayır. Yani bugünden kaçmak için geçmişe gönderme evet. yapmanın içinde. Biraz işte ülkeler genelinde de oluyor değil mi? Bu yani çok hoş bir Fransız atasözü vardı. Şimdi onu hatırladım. Geçmişleriyle övünen toplumlar patates fidanına benzerler diyor. En iyi tarafları toprak altında kalmıştır. Özgü yağdırmak da geçmişe yönelik olarak işte ahvah etmek de aslında bir anlamda bugünden kaçmak. Evet. Peki biz toplum olarak geçmişimizi yüceltiyor muyuz? Yani ee, bir, bir ara çok yapardık da bugünlerde nasıldız? ona karar veremiyorum doğrusu. Ne zaman yapardık bunu? Ee, şanlı geçmişimize ve atalarımıza övgüler yağdırdığımız bir resmi anlamda bir dönemimiz Hangi geçmişimiz bu? O. İşte Osmanlı, Orta Asya vesaire. He. Ben ona yani yakın geçmişimiz değil. Evet, e, e, benim zamanımda biz ona öyle yaşamadık. Her çünkü bize geçmişin siyah oldu ve şimdi artık beyaz olduğumuz evet. anlatıldı hep. İşte biz sizden sonra biraz daha böyle yaşadık, biraz farklı hı hı. oldu. O. Ee, benden sonra sonra sonra evet, evet gerçi benim de e, bütün bunları duymaya başladığımda bir böyle karanlık ve aydınlık dönem tanımları vardı ama o çok sürmedi hemen onun ardından e, ben tabi Roma tarihinin tamamen okutulmayıp onların rafa kaldırıldığı ve sadece Türk tarihinin okutulduğu bir lise dönemi de yaşadım ha. Evet, bütün kitaplarımız değişmişti ve tarih hocamız ne yapacağını bilememişti çünkü bir kocaman tarihi yok. Kabul ettiğimiz bir dönem yaşadık biz. Şimdi bana sorarsan örneğin psikoterapide ki en önemli ögelerden biri bir insanın kendi tarihini kabullenmeyi öğrenmesi. Hı hı. Gerçekten de terapiye ilk başladığında insanlar geçmişi seçerek ve yorumlayarak geçmişin acı öyküleri dizisi biçiminde anlatma eğilimi gösteriyorlar. Halbuki terapetik sürecin sonuna doğru geçmişe dönüp bakıldığı zaman aynı şekilde anlatılmıyor. Hatta bazıları hatırlanmıyor bile. Değil mi? Çünkü şu var, inanıyorum. Başka bir yere geçeceğim ama parantez açıp geçip kapatacağım çünkü bu konuya devam edelim istiyorum. Bu ee, öfkemizle ne yapacağımızı öğrenebildiğimiz zaman geçmişteki öfkelerin de kaydının silindiğine inanıyorum. Hı hı. Hı hı. Artık onlar bizi rahatsız etmiyorlar. Evet. Ee, <gülüyor> ayrılık. Şimdi biz ayrılıyoruz. Evet. Dünya hali olarak. Sana ne yaşatıyor? Ee, bir tamamlanmışlık istim var. Hı. Ee... Ama ne getirdi buraya onu bilmiyorum. Yani acaba e, aslında acabası da yok. Çünkü biz bu programa başlarken Nisan sonunda bırakıcağızı konuşmuş değildik. Aslında konuştuk sayılır. Yani doğrusu benim aklımda böyle net bir tarih, net bir e, zaman dilimi yoktu. E, biliyordum tabii ki biteceğini ama hani ne bileyim Nisan sonunda bu iş bitecektir gibi bir sözleşme yapmadık. Hmm. Değil mi? Ben yaptık farz ediyorum. Öyle mi? Çünkü bana dedik ki ee, o zaman peki kongreler, toplantılar ne olacak dedim. Doğru dedim. Ben de sana dedim ki kışın onlardan pek olmuyor dedim. Hı -hı. Tabii bu bana göre ya da otistik konuşmuş olabilirim ama yani bu Nisan sonunda bitecek Biteriz. ve yazın hareket kabiliyetimizi kazanacağız daha doğrusu hareket kabiliyetimizi engelleyen bir şey olarak. Tabi ki programı görmedik ama e, hareket ederken arada programı böyle kayıtlarla falan götürmenin evet, hoş tabii. olmayacağını ikimiz de biliyorduk. Hı -hı, hı -hı. Belki döneriz, belki dönmeyiz. Sonbahara doğru buna hep birlikte karar vereceğiz. Bir daha bakarız, evet. Bir daha bakarız diye konuştuk. <gülüyor> ee, bu arada e, evet e, müzik ile e, ilgili size birazdan şimdi değil birazdan best of dünya hali e, çalacağız ama önce sizleri tabi bilemiyoruz ama e, bizler bu sizinle geçirdiğimiz 6 ayı sevdik içinde ben de e, durumlar aldık ikimiz de e, Üstelik bunlar programımız çok güzelden farklı duyumlar oldu. Onların, onlar da vardı ama dinleyicilerimizden zaman zaman gelen e, geri bildirimlerde programımızın bazen kasete alındığını, bazen program sırasında notlar alındığını, bu arada çok hoşumuza giden bir şey, dinleyicilerimizin müdahalesi oldu. Daha az müzik çalın. ...daha çok konuşun... evet. ...daha çok bilgi verin... ...hayır bu iyi... <gülüyor> e, ...müzikleri azaltmayın... ...çok seviyoruz... E, ...müzikleri... ...yanında kağıt bulundurup... ...or yanıt edenler... ...ve sonra bazılarını... ...aramaya çıkanlar... E, ...buna benzer... ...pek çok şey oldu... ...hatırlarsınız bir de Çanakkale'den... E, ...sorduğunuz ya da anlattığınız şeyleri öğrencilerine sorup sonra onlardan cevaplar alan bir öğretmen hanım da vardı. Pek çok yerden dinlendik. Dijitürk sayesinde sanıyorum. Bursa'dan, Çanakkale'den, İzmir'den de feedbackler geldi. Biz sizi dinliyoruz diye. Zaman zaman doğrusu başlangıçta çok şaşırmıştım ben. Bizi nasıl dinliyorlar oradan diye. Böylece bir dinleyici nasıl denir? Uluşabildiğimiz yani, bir grup, grup insan oluştu. oluştu. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Hepinize çok teşekkür hoş. ederiz bunun için. Gerçekten. Bu arada tabii müziklerin kendiliğinden ve çok doğaçlama geliştiğini her fırsatta söyledik. Zaman zaman benim getirdiğim zaman zaman çoğunlukla Engin Bey'in seçtiği müziklerin ne kadar birbirine uyduğunu ...gördük tesadüf ettiğini... ...konuştuğumuz konularla bağlantıları... ...en çok Tolga'yı şaşırttı... ...programlar boyunca... ...o tam bir şeydi... ...senkronite örnekleriydi evet. evet. ...ve bu akşam da yine... ...Engin Hocam'ın dahiyane buluşuyla... ...ben öyle diyeceğim... <gülüyor> ...üçlü bloklar var... ...ve çok hoş geliyor bana da... ...bu arada best of dünya hali... evet ...en çok o... ...geri bildirim aldığımız... Ee, e, müzikler ilginç bir şekilde Türk müzisyenlerinden geldi. Evet doğru. Ee, ve bu arada beni çok şaşırttan bir şey oldu. Ee, ülkemize az tanındığını sandığım ve hakikaten de henüz öyle olan Sabahat Akirası çalmamın ardından e, bayağı duyumlar ben şahsen aldım. Hiç ummadığım insanlar, türkü dinlememiş insanlar e, müzik dükkanlarına gidip Sabahat Akkiraz'ı aradılar. Hadi onu dinleyelim. Analar vazgeçmez. Ee, Sabahat Akkiraz da hakikaten sevilen e, müziklerimizden birisiydi. Bu çalınırken aklıma e, üçlü parçalar ardından bu e, vesaire bana... E, çok eskiden sizin Bergama'da grup yaptığınız zamanlarda söylediğiniz... Bir vergi şey, grup yapmak ne demek? Hı, ne onu demek onu Allah doğru. çok inerken işler misal Doğru çok uzun bir süreden bir örnek de olduğunu zannetmiyorum değil mi? Başka bu tarz küçük grup nesi denir? Eğitim grup toplantıları. Bunlardan bir tanesinde... Eğitim mi, oryantasyon mu, bir fikir vermem mi? Tabii yani artık üç günlük eğitim diye bir şey olamaz öyle bir yerde. Ama işte... Ama bir grup yaşantısı neydi? Yaşayarak Psikodroma, öğrenme. Yaşayarak öğrenme meselesi. Evet. Orada şey diye sormuşsunuz. Sizin eyvahınız nedir? Ee, ben hala düşünüyorum bu sorunun üzerinde. Gruptakilere sordum sanırım. Gruptakilere evet. sormuşsunuz, evet. Evet. Evet. Çok hoş bir soru bu. Evet. <gülüyor> Benim çok hoşuma gitti. Zaten. Herhalde bir şey oldu da ondan sonra ben bunu Mutlaka sordum. Mutlaka tabii. O, ama neyin bu soruyu hazırladığını hatırlamıyorum şu anda. Tamam. Evet. Şimdi gelince siz... E, üçlü mü yapalım yoksa tek tek parçalar mı çalalım e, diye sorduğunuzda... Mesela üçlü parçalar çalması fikri bana çok hoş geldi. E, ...birden bağlanabilir mi... ...yapılabilir mi diye düşünürken... E, ...Burcu'nun hakikaten... ...çok güzel bağladığını gördük hep birlikte. E, e, pek kolay kolay... ...eyvah demiyorum ben galiba. Hı hı. Ama merak hı hı. da ediyorum. E, nedir diye. Sizin bir cevabınız var mı kendinizde? Kendime yani? eyvah. Ee... Şimdi eyvah... ...iki türlü... ...eyvah var bana göre. bir ansiyetinin... ...eyvahı. Yani... ...olay... ...olacak farz edip... ...istemediğiniz hmm. bir şey olmak üzere... ...olduğunu farz edip... ...ona eyvah demek. Ona eyvah demek. Ee, örneğin... E, e, ...okuldayım... ...orta okuldayım... ...ki başıma geldi... E, Fransızca okuyordum ve yani şeyin top öğrencisiydim. Hocamın çok da sevdiğim hı hı. bir insandı. Müfettiş geldi ve ben hiç hazırlanmamıştım. Ee, ben en iyi öğrenci olduğum için müfettişe gösteri olsun diye İbrahim Bey beni kaldırdı. O anda tabii ki eyvah. Yaşadım. Bu anksiyeteden daha çok o anda, anksiyete var tabii şimdi, seçildim ve ne olacak? Hı hı. Ne olacak? Şimdi ilk aklıma gelen bu. Çünkü çok üzüldüğüm bir şeydir. Ben şey diyeyim, bir insanı müşkül durumda bıraktım. Kendinizle ilgili değil, onunla ilgili değil mi burada yaşadınız? Evet, i̇lgili. ilgili. Evet, onunla ilgili. Yani kendim kalkarım, sıfır alır, otururum. Yani, evet, sorumluluğunu göstermiyorsunuz. Yani, yani, o şey fakat e, çok ilginç bir ilişkin vardı. E, Halit Kıvanç'ın kayınpederi rahmetli oldu çok Hı -hı. zaman önce. Ondan sonra ona onu yapmış olmak. Mesela eyvah deyince bu geldi aklıma. Ama eyvahlar değişebilir. Hı -hı. Mesela e, deprem başladığı anda... Aslında eyvah denecek vakit yok. Hı hı. Sonradan eyvahı yaşadıklarını farz ediyor insanlar. O anda ömercesi evet. bir heybiyacık, acil durum davranışı çıkıyor ortaya ve duygu da olmuyor gerçek anlamda. Tanımlanamaz bir şey o. Çoğunlukla kendilerini gelecekte olacak bir problem ya da korkutucu durum için hazırlayan ve bunun gerginliğini yaşayan insanların ...gerçekten olay olduğu anda o kadar da çok gerginlik yaşamadıklarını söylersiniz. Tabii, tabii evet. tabii, evet. Özellikle obsesif eğilimli insanlar hep şey yaptıkları için... ...felaket provaları yaptıkları için bir hakim bey vardı ileri bir yaşta. Ona söylemiştim ben bunu. Yani gerçekten bir şey olduğu zaman siz provalısınız demiştim ve dolmuşta yangın çıkmış... Dedi ki herkesi çığlık çığlığa attı, dedi, kendini dışarı dedi ben gayet sakin dedi. Üstelik dedi, olayı yönettim dedi. Hı hı. Ee, çok haklı çıktınız dedi bana sonra gelin. En deneyimli oydu çünkü. E, en hazırlıklı, evet. evet. Eyvah tabii çok bulaşıcı bir şey. Şimdi kapı açılsa da birisi, eyvah diye bağırsa bize, biz eyvah yaşayabiliriz. Hı hı. Hemen bulaşıverir. evet. Türkiye'nin anını düşünürken aklıma şu geldi. Ben em, Ankara'daydım e, birkaç gün önce. E, Hilton Oteli'nde bir toplantımız vardı ve e, işte orada toplantılara katılırken bir ara dışarıya çıktım. Lobide de e, Saadettin Tantan ve Kemal Derviş oturmuş konuşuyorlar ve inanılmaz bir gazeteci ordusu tabii e, çevrede. O gün ayrılıp işte evine geçtiği gündü zaten. E, nitekim akşam e, haberleri seyrederken bir ara e, onun evine gidişinin de yine yine aynı gazeteci ordusu tarafından izlendiğini hatta kapıyı açmakta zorlandığını işte vesaire gibi e, uzun uzun ve detaylı olarak sunulduğunu gördüm. Sonra aklıma şey geldi e, bir insan için sıradan günlük küçük bir ayrıntı kapıda kalmak kapıyı açamamak kapının kilitlenmesi yapışması neyse. Bir anda nasıl bütün bir ülkenin meselesi haline e, geliveriyor. E, yani bir yandan da bu, bu insanın e, yazık diye düşündüm doğrusu içten içe. E, üzüldüm biraz onun adına. Onu hak etmedi. Hak etmiyor hakikaten evet. bu kadar çok özel hayatının gözler önünde olmasını. Bir yandan da onun başka bir seçeneği de yok gibi görünüyor. yani e, kendi seçti. Işte. Evet. Hepsinin bedeli var. Evet, evet. Bilki, Seçerken bunu seçtiğini bilmiyordu herhalde. Kestim sözünüzü, <gülüyor> pardon ama. Evet. Bunları hesap etmemiştir. Yani bu kadarını hesap etmemiştir herhalde. İlk geldiği zaman söylediği beni çok abartıyorsunuzun herhalde içinde. Bu da vardı. Bilmiyorum alışacak mı? Tabii abartılmak çok büyük bir yük yüklüyor insanın Değil üzerine. Mi? Epey yıl önceydi. Kavaklıdere'de yürüyordum. Demirel yürüyordu. Bu büyük bir haber oldu. 50 metre kadar yürüdü. <gülüyor> Şimdi büyük bir haber oldu ve tesadüfen ben oradaydım. Ee, tabii etrafında bir orduyla birlikte yürüyordu. Şimdi kadar televizyon, kameraları vesaire yoktu ama e, o zaman düşünmüştüm bu ne biçim hayat diye. Yani e, ne kadar bana şey geliyor, zor geliyor. Tabii onun öyle bir hayatın başka kazançları var bedellerinin yanı sıra. Ama e, ben 50 metre sokakta yürüdüm diye haber olursa o, o, öyle bir hayata katlanamam. Çok zor gerçekten. Evet çok zor. Evet Best Of'lardan e, birini çaldım. Birini daha bu Timuçin'e. Tolga diyordu ki... E, <gülüyor> Ömer Faruk Tekbilek, siz meşhur ettiniz. Ay bu laf artık bu unutulsun <gülüyor> istiyorum bu laf ama... Ama neyse siz ettiniz etmediniz. Ömer Faruk Tekbilek onu çoktan hak ediyordu herhalde. Ee, çok istenen ve çok sevilen parçalardan bir tanesi... Biz birkaç Ömer Faruk Tekbilek çaldık bu ıı, yayın dönemi içinde. Ama en çok Menem istenenlerden bir tanesiydi. Evet, dünya halinden bizim halimizde... Bir de tabi bu arada Türkiye'nin hali var. Evet. Türkiye'nin hali için ne diyorsunuz? Ee, Türkiye'nin halini istersen gelişim basamaklarına göre konuşalım. Sıfır bir yaş arası temel güven duygusu. Hmm. Bu konuda evet. Türkiye nasıl sence? Ee, en büyük problemimiz burada galiba. En azından yaşadığımız iki e, büyük... E, Olay diyeceğim bir tanesi deprem, ikincisi de bu peş peşe gelen krizler gösterdi ki ciddi bir temel güven sıkıntısı yaşıyoruz toplumca. Evet. Evet. Ee, ve ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sonra gelen dönem bir üç yaşlar arası çocuğun özelliği öğrendiği yıllardır ki geleneksel e, Türk terbiyesi çocuğun özerk olmasına izin vermez hı hı. niteliktedir. Şimdi, özerk olmak kendi seçimlerini özgürce yapabilmeyi öğrenmektir. Halbuki bizim geleneksel kültürümüzde e, bu seçimler anne baba tarafından yapılır. Evet. Bu özerk olmayı öğrenememe sonucu, tabii özerk olmak istediği zaman da gençleşen toplum, özellikliği öğrenememenin bedeli saldırganlıkla, ...kezahür eder, ortaya çıkar... ...ve anarşi denilen sonradan... ...dönem ortaya çıktı. Bir karşı tepki vardı... ...ama öneri yoktu... ...bu karşı tepkinin içeriğinde. O dönem bitti... ...Baba Höt dedi... Ee, ...arkasından tekrar... ...denemeye başladık. Aşarken de... ...öbür uca gittik. Ee, biliyorsun bu özellikliği... ...öğrenememe dönemi içerisinde... İnsan kendini ortaya koymaktan utanır. Hı hı. Ee, bu defa da e, neredeyse utanmazlık diyebileceğimiz bir uca doğru hareket etmeye başladık. Ee, e, pervasızca seçimler yapmaya başladı bir kesim insanımız. Ama tabii Bunları yargılayarak değil tam tersine bir sürecin, aslında bana göre sağlıklı bir sürecin bir aşaması olarak görüyorum. Bunlar denilecek, ee, belki saçmalayacağız ama ancak öyle orta yol bulunabilir. Yani sarkacın bir uçtan diğeri gitmesi bence çok doğal. Ee, sonra e, Oydipal dönem geliyor onun ayrıntılarına fazla girmeyeyim ama en azından orada bir teşircilik vardır biliyorsun <gülüyor> ee, e, onun onun da göstergeleri etrafta yani insanlar fark edilmek için sahnedeler evet, sahnedeler ve e, e, çok da ustalık diye Cumhurbaşkanı köşkünün de soyunmak kimin aklına gelirdi yani e, yaratıcı buluyorum şeyleri ben <gülüyor> <gülüyor> yine de ancak bunlar denerek bana göre bir yere doğru hareket edilir diye inanıyorum. Ve bu bakımdan Türkiye'nin önünü açık görüyorum aslında. Sen ne düşünüyorsun Timuçin? Ee, böyle düşününce haklısınız ama bütün bu yaşananları kitle halinde yaşayınca zaman zaman insanı birazcık sarsmıyor değil diye düşünüyorum. Yani bir de tabii ülkenin bütününün toplumda yaşananlar da bir yanı Türkiye'yi de birey gibi düşünürsek uluslar evet, topluluğu evet, içinde, değil tabii, mi? Evet. Onun yaşadığı temel güven sorunu, onun yaşadığı özellik problemi, onun yaşadığı evet. e, teşhir problemi diğer ülkeler nezdinde düşününce e, galiba e, sona doğru yani integrity'e doğru epey yolumuz var gibi düşünüyorum. O çok doğru. doğru. E, çünkü şu aşamada e, başkalarının özellikle batı toplumlarının bizi anlaması mümkün değil. Evet. Ee, biz de kendimizi hayret eder bir haldeyiz. Evet. Ama e, belki senden yaşça çok büyük olduğum için e, yani cepten yiyebildiğim için senin kadar şey yapmıyorum. E, nasıl söyleyeyim? Kaygılanmıyorum. Evet, evet. e, programımızın sonuna doğru geliyoruz ve Bırakalım olsun mu? Olsun. Evet, 11. yayın dönemi boyunca çarşamba akşamları dünya halinde hep birlikte olduk. 12. Ee, 12. 12'ymiş. 12 <gülüyor> Hoş oldu olsun. Dalsın. Evet. Ee, siz bize konuk oldunuz, biz size konuk olduk. Ee, e, Zor galiba veda sözleri etmek ama ben kısaca dünya halinden e, hepinize kocaman bir hoşçakalın e, gönderiyorum Timuçin Oran. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum ve hoşçakalın diyorum. Ee, belki görüşürüz, belki görüşemeyiz. Ee, Sonbaharda kim bilir umarım tekrar birlikte olabiliriz. Ee, bu arada tabii ortağıma önce bu akşam Burcu Kuya. Ve altı aydır program bizimle paylaşan Tolga Dismene'ye de teşekkürler hepinize İyi geceler, hoşçakalın. Teşekkürler hocam. Önce program bizimle paylaşan Tolga Dismene'ye de teşekkürler hep bize. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. <gülüyor> Unutulsun istiyorum bu laf ama. <gülüyor> ama neyse. Du şehrimde misafirem. Menem. Ya bir tanesiydi Menem.